Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidil mursalîn. Muhammed'in ve alâliye ve sahbî ecmaîn. İtikad derslerimizde kabahatü l-aka'atten kaldığımız nokta Resulullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellemin ölümden sonra vakı olacak şeyler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurdu. Hadis-i şerifleriyle beyan ettiği bütün meseleler haktır ve gerçektir. Bunlara iman etmedikçe bir insanın imanı kabul edilmez buyurmuştu. Bu konularda ilk kabirdeki münkerlik sualini ve bildirdi. Sonra kabir azabı veya kabir nimetini bildirdi. Sonra mizan'dan bahsetti. Amellerin tartılacağı mizan'dan bahsetti. Ondan sonra Sırat köprüsünden bahsetti. Geçen ders o idi. Eee şimdi de ven yu'mine bil havzil mawrud havzi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yashrabu minhu'l mu'minun qabla dukhuli'l cenneti ve va'de cevazi sırat. vurur ki ve bunu iman etmedikçe yani var olduğuna inanmadıkça imanı kabul edilmez. Bir Müslüman bir kişi Müslüman olmak için mümin Müslüman addedilmek için e, ölümden sonrasıyla ilgili eee hadis-i şeriflerde bildirilen şeylere inanması şarttır. Bunlardan biri de Havz-ı Kevser dediğimiz işte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem havzu Venyumine iman etmedikçe yani geriye bağlı. Ney bil havzi? Havuza, Havuz Türkçe yani havuz dediğimiz şey işte. Öyle havuz gel el mevrudi. Bu ümmet tarafından kendisine e, varit olunulacak, e, su içmek için e, gelinecek. Mevrut demek su içmek için gelinecek. İşte efendim kuyudur. Havuzdur. Burada havuz olduğu anlatılıyor. Kendisi beyan ediyor. Boğaz-ı Kevser'in varlığı haktır buyuruyor. O da Havz-ı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin havzıdır. Niye öyle buyuruyor? Çünkü diğer peygamberlerin De, e, havuzları var e, Her peygamberin e, Havuzu var Ümmetleri gelecekler Mahşerde o havuzdan içecekler Adem Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam, Aleyhisselam Bütün peygamberlerin e, Havuzları var Bu husus e, Diğer peygamberlerin de Havuzları olduğu hususu da Hadis-i şeriflerle E, sabittir. Fakat e, yani bizim elûmet itikad ettiğimiz hususunda zaruret çok ifade etmiyor. Çünkü e, haber Ahad... yani tek ravilerden e, gelmiş hadisler olduğu için biz inanıyoruz. Ama bir, bir insan her peygamberin havzu yok. Sadece bizim efendimizin var dese sallallahu aleyhi ve sellem salavatullah aleyhi ve alihi mecmu'en yani elûmet itikadına bir halel gelmiş olmaz. Ee, ama işte onun için şimdi buna inanmadıkça imanı kabul olunmaz diye iddialı bir şey söylüyor. Ee, onun için de Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem havzıdır buyuruyor. Çünkü tahsis ediyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in havzu hakkında e, mütevatir. Şerifler, yani manen mütevatir. E, çok tarikten geliyor. E, o bakımdan konu kesinleşiyor. Ee, zaten bir sana Kevser'i verdik ayetle de sabit ama tabi o Kevser e, ırmak olarak geçiyor. E, cenneteyi bir ırmak olarak e, tefsir edilmiş hadis-i şeriflerde ve e, sahabe-i kiramın müfessirler tarafından. Ama bu havuzda, bu mahşerde o cennete girince Kevser ırmağı cennete girince Fakat bu mahşerde olan havuzun da suyu kevser Irmağından mahşere döküldüğü için işte onu anlatacak. Ayet-i de işareti ve cile diğer hadis-i şeriflerin sarih açık seçik ifadeleri e, muhacesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, mahşerde bir havzu bulunduğu hususu e, inanılması gereken zaruriyatı ı diniyeden Yani bir insanın imanının kabul olunması, Müslüman olmasının kabulü için e, şart olan konulardandır diyor. Çünkü neden? Âmentü e, billâhu melâiketi ve kütübü o rasulî. Âmentü'ne iman esaslarında bir maddeste nedir? Peygamberlerine iman etmek. Allah'ın Rasûlülerinin en büyüğü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eğer bir şey onun buyurduğu sabit Segi hadisler sayı olunca, birkaç tarikten gelen raviler, rivayetlerle tekavvi bulunca, yani kuvvetlenince zaten manel mütevatir konumuna geliyor. Yani aynı kelimelerle olmasa da mana olarak bunun varlığın sabit olduğu e, inkar edilemeyecek. Ve yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek. Kimseler tarafından e, bildirildiği için, bize nakledildiği için konu kesini kazanıyor. İnanılması icap ediyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki peygamberlerin her birerlerine özel havuz verileceği ve kendi ümmetlerinin ondan içeceği o da sabittir. Hadis-i şerifte varittir. Biz ona da inanıyoruz. Ama ona inanmasa bir adam ve el çıkar. İmanı, İslam kabul edilmez diyemeyiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havzının varlığına inanmadıkça imanı kabul olunmaz diyebiliriz. İmam Gazali e, zaten e, kitabın şerhinde değil yani şerhlerden okumuyorum. Metninde bunu şart koşuyor. Yeşrabı içecek yine bu ustaki malumat. Tabi hadis-i şerifler çok. Mesela e, Bukhari Rikak babında çıkartmış. Müslim Fazailde beyan etmiş. Efendim e, hadis-i şerifte ne buyurur? Mesela işte en sahih kaynak, hem Bukhari, hem Müslüm, Müttefekun Ali olan hadis-i şerifte. Havz-i mesirat-u şehrin, benim havzım bir aylık mesafedir. Yani dolaşılması etrafını en süratli koşturan atlı bir aylık zaman diliminde ancak havzun etrafında olan bir ay koştursa. Tabii bazı şeriflerde burada tarikler vardır. E, sahide bu geçiyor. E, bazı devletlerde şehrani, e, Mesiraltı şehreini yani iki aylık mesafe. Bazı devletlerde Mesiraltı Selançet şuhur, üç aylık mesafe olarak beyan edilmiş. Ve lakin bir aylık e, e, mesafe e, efendim en hızlı koşan atlı ile atlının e, süratiyle. Ancak kat edilebilecek kadar geniş ve büyük yani enli e, işte boylu olduğunu ifade ediyorsa hadis-i şerifte. Şimdi, şimdi bütün Müslümanlar mı içecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i kevserinden e, yoksa sadece bu ümmetin müminleri mi içecek hususuna da e, açıklık e, getirmiş oluyor. Tabi orada genel söylüyor fakat e, ifadenin zahirinden Ee, bu ümmetin müminleri olduğu e, anlaşılmış oluyor. yeşrab içecek minhu o Havz-ı Kevser'in suyundan kim el-mü'minûn e, Allah'a verdikleri sözde duranlar, sözü bozmayanlar işte hele e, bezminde kalu bela diyerek bela diyerek cevap verenler e, bir söz vermiş idiler. Sonra dünya çıktıklarında ekseriyet bu sözü unuttular, terk ettiler ve bozdular. Ama Müslüman olanlar, imanlı yaşayıp imanlı ölenler bu sözde e, durmuş oldular. E, hadis-i şeriflerden anlaşılan, e, hadis-i şeriflerin zahiri ifadelerinin beyanı ve sadece bu ümmetin müminleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havzından içecekler. Çünkü yani gerçi bu metinin ifadesinde, yani müminler deyince Adem Aleyhisselam'dan beri müminler anlaşılıyor. Ama diğer hadis-i şeriflere baktığımız zaman, bu ümmetin müminlerine tahsis edildiği e, anlaşılır. Çünkü her ümmet kendi peygamberinin e, havzına varid olacak, e, su içmeye gidecek maaş yerde. Onun için bu e, netlik kazanıyor. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havzının özellikle anılması, çünkü burada de, dediğim gibi tevatür derecesine ulaşmış, e, çok kuvvetli hadis-i şerifler varit olduğundan, diğerleri haber-i ahad e, olarak kaldığından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havzının e, kesinlikle iman edilmesi gereken hususlardandır. Şimdi müminler içecek. E, Bukhari müslim hadisinde, e, yani eden hadis-i şeriften şimdi devam edelim. Zevayâv <gülüyor> sevaun dört köşesi e, efendim, eşittir. E, buradan anlaşılıyor ki, e, yuvarlak değil de dörtgendir. Efendim, yani böyle havuzlar, bazen yuvarlak havuzlar oluyor, bir de dört köşe havuzlar oluyor. Ee, zaviyeleri, yani kenarları, köşeleri eşittir. Ma'u onun suyu, eşeddü daha kuvvetlidir beyazdan, beyazlık bakımından, beni sütten. Ki süt gibi beyaz derler, düşün ki beyazlıkta süt e, alem olmuş. Ama onun suyu sütten daha beyazdır. Ve daha dağ böyle ve aseli baldan. Ve <gülüyor> rihu onun kokusu attı ya bu daha hoş durmuyen miski miskten. misk tabi şimdi hakiki miskler e, piyasada miskiye sattıkları falan kimyasal bilmem ne. E, hakiki miskler tabi yok değilse de e, çok az bulunuyor belki çoğunuz e, yani hemen hemen e, Tamamınıza yakınızdan bir tanesi hakiki miske ulaşmış mıdır? Hayatında koklamış mıdır? Ona bir şey diyemiyorum yani. E, miskten daha hoştur. Kizanu onun yanındaki e, kapları etrafına kaplar dizilmiş. Herkes alsın da oradan içsin diye. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek elinden de e, içecekler vardır. E, kizan küzün cevidir küz urvesi sapı olan kurt ya, tutulacak yeri. Bardakların mesela saplı olanı ben mesela çaydır, şudur, budur. E, sapsız olandan pek içmiyorum. Iş, Çünkü hem elin yanıyor, şu oluyor, bu oluyor falan. E, bir de bardağın tümünün kuvvetini e, daha fazla e, hissediyorsun. E, onun için e, kulbu olanın tutulması daha kolay oluyor. E, i̇şte onun kulplu e, olan e, bardakları, e, içecekleri içecekleri ...ne kadardır? Hadis-i şerifte buyurur. Keni cümüş gökteki göğün yıldızları gibidir. Yani daha çokluktan. E, hakikaten tabii gökte ne kadar yıldız var bilmiyoruz. Bazı kere samanyolunda bir... ...öyle yıldızlar var ki mesela bir... ...şeyde... E, ...diyelim... E, ...yörüngede, gezegende... ...işte ne diyor sonra... E, ...sayısını ancak allah Teala bilir. Bir tanesindekinin bile. Değil ne kadar... Efendim, E, yıld, samanyolu var işte görüngeler var felekler var falan onlar hepsini bırak bir tanesinde bile ne kadar yıldız olduğunu e, efendim şu andaki işte e, araştırmalar neticesinde falan hala bilinmiş değil yani öyle yıldızlar barındıran e, efendim samanyolunda e, şeyler var e, ne diyeyim sana böyle güzergahlar diyelim Burçlar diyelim, işte efendim e, güzergah demek yani izlenen yol manasına geliyor güzergah, farsça bir kelime. E, yani çünkü orada bir öyle yol gibi gidiyor ışık kümesinin içerisine. Bu ne kadar yıldız barındırıyor, sayısını ancak Allah bilir. Bir tanesine bilene kadar yıldız olduğunu. Göğün yıldızları gibidir. Yani sonsuz anlamına gelmiyor. Çünkü göğün yıldızlarının sonu var, nihati var. Ama çokluktan kinayet. Bir rakamı var mı? Var. Rakamını kim verebilir? Azıcık Allah'ın ceala bilir. Ee, dolayısıyla Havz-ı Kevser'in e, etrafındaki e, efendim ibrikler işte efendim ne diyorsun e, kulplu bardaklar e, gökteki yıldızlar kadar çoktur buyuruyor. Men şeripe, femen artık her kim şeribe içerse minu ondan Bir, bir şerbet, bir yudum, bir efendim, bir bardak içerse فَلَا يَظُمَهُ Susamayacak. بَعَدَّهُ Ondan sonra ebedâ. Sonsuza kadar. Çünkü zaten ondan cehenneme giren içemez. Ondan iç, içerse anlaşılıyor ki cennetliktir. E cennete girince de artık sonsuza kadar yaşayacak. O belli. E sonsuza kadar da susamayacak. Niye? Hararet çekmek, susuzluk çekmek bir acı ve ızdırap verici. Sıkıntı verici bir haldir. Cennete girene de hiçbir sıkıntı ve hüzün ve, ve darlık bulunmayacağından dolayı cennette şarap ırmağı var, bal ırmağı var, süt ırmağı var, su ırmağı var. Ve lakin e, bu ırmaklardan e, cennete girenler içecekler. Ama susadıkları için hararet oluştuğu için yok böbreklerinde e, efendim, taş yapmasın, kum olmasın Yok efendim şekerden böbrekler bozulmasın efendim diye böbrekleri su içine yüzürmek lazım diye bize şimdi nasihat ediyor bütün doktorlar Aman su için kaç litre falan. Evet. Ee, ahirette böyle bir durum olmadığından cennete giren için böyle bir sıkıntılar mevzu baş olmadığından o onlar suyu efendim tuzlu yedim buzlu yedim turşu yedim hamsi yedim ki cennette var turşu, hamsi. hepsi var ne istersen var da. Böyle bir yedikleri şeylerden dolayı işte midenin hararet yapması, işte hazmederken falan sonra insan ağzına kuruluk geliyor, tutaklarına kuruluk geliyor. O zaman da su içmek ihtiyacı hissediyor falan. Şu anda dünyadaki durumumuz bu. Cennette böyle şeyler söz konusu olmadığına yani yediğin yemek rahatsız etmeyeceğinden, hararet yapmayacağından, ağzın kurumayacağından dolayı. ...ihtiyaç için, hacet ve zaruret için su içmek yok. Onun için neden? Çünkü Havz-ı Kevser'den bir kere içmek nasip olduğu vakitte... ...o e, cennete girmeden evvel daha. Cennete girmeden evvel senden hararet hissi veren... ...arızalı noktalar izane ediliyor, gideriliyor. Ondan dolayı daha hararet yapmayacak ki su isteyesin. eş Damarın suya ihtiyacı var, beynin su ihtiyacı var, şuranın su ihtiyacı var, böbreğin suya ihtiyacı var, orada hiçbir şey ihtiyaç yok. Sonsuz hayat diyoruz. Sonsuz hayat taşıması ile değirmen döner mi? Öyle ihtiyaçlar vuku bulsaydı cennette, son sakıda nasıl yaşayacaklar? Orada bir zaruret, ihtiyaç yok. Mevla Teâlâ orada da sebepleri kaldırmış. Dünya sebepler aleminde, orası sebepler sebepleri yok. Onun için, e, sebepsiz yaratıyor. Kurban oldu. Bir mü, mümin bir, istediği yemeği efendim hemen önüne geliyor. E şimdi dünyada olsa oho kırk tane 50 tane bazen iki yüz tane üç yüz tane aracı sebebiyet sebep girecek de efendim istediği bir şey bir ürün gelsin önüne. Ekenden, biçenden, nakledenden, taşıyandan, getirenden, götürenden, halden, marketten, bakkaldan, kapıcıdan yani Esbab Mahiret. Canın bir efendim kuzu sarması istiyor. Tak önüne geliyor. Yani orada sebepler devreden kalkmış. Onun için orada yok yedi, yedi de, yedikten sonra karnı şişti de bir Hararet oldu da su ihtiyacı oldu. Böyle bir şey yok. Çünkü Havzu Kevser'den cennete girmeden evvel içtiği için artık susamak diye bir şey kalmıyor. Ebediyen. Çünkü neden? Cennet sonsuz ya. Sonsuza kadar... hiç susamayacak buyuruyor. Bu hadis şerif Bukhari ve Müslim'de zikrediliyor. Ee, yine biraz hadis şerif okumuştum size. İşte, herhalde o bu derste değil, şeydeydi. şifa şerifteydi. Bir iki hafta evvel yine geçtiğini hatırlıyorum. Eneferatukum alel havzi. O hadis-i şerifte yine Bukhari'de e, rivat ediyor. Müslim'de de fezal Babı'nda rivat ediliyor. O hadis-i şerifte de bu husus yine beyan ediliyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ben Havz-ı e sizden önce gideceğim, orada sizi bekleyeceğim. Ferhat ne manada geliyor? Bir kafile yolculuk yaparken işte hacca gidiyor falan veya cihada gidiyor. Onların öncüleri var. O öncüler referat deniyor. Niçin onlar önden gidiyorlar? İşte yolda işte su ihtiyaçları için nerede su varsa mola verecek kafile tabii. ...o zaman çöllerde zaten susuzluk var... ...bir de yanlarındaki taşıyacakları suda sınırlı... ...insan tebesine, üzerine ne kadar su koyabilir... ...yolda da ihtiyacı olur. ...o bitiyor falan... İşte ...bir suda duraklamalar... ...konaklar suya göre tabii ayarlanıyor... ...ve suya önden gidiyor... ...çünkü orada... E, ...havuzun içinde bir pislik varsa onu çıkarıyor... ...işte efendim tıkanıklık varsa onu açıyor falan... ...su içlerini yoluna koymak üzere... ...havuz yani kafilenin... ...su için... ihtiyaç molası vereceği noktaya önden varıp e, havuzu islah edenlere farat deniyor. İşte o sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki ben havzu kevserime sizden önce gideceğim çünkü ilk mahşere dirilecek odur sallallahu aleyhi ve sellem. İlk cennete gidecek odur. E, ve havzu kevserinin başına da ilk gönderilecek odur. E, onun için ben önden gideceğim sizi orada bekleyeceğim ve böylece e, mahşerin susuzluğundan tarlanmış olan ümmetlerime elimden içineceğim buyuruyor. burada da yine havzu kevserin yani havuzu diyelim burada havuzu kevser olarak Osmanlıca'dan kalma hocalarımızdan bir tabir olarak havuzu kevser olarak geçiyor. Burada da onun delili var şöyle ki kevser ırmağından e, dökülüyor havuzun içine havuzu bir yerin beslemesi lazım havuz, havuz kaynak altında kaynak yoksa ya yani su altından kaynamıyorsa e, havuza su dışarıdan taşınır burada da mahşerde altından kaynak yok Yani su alttan kaynayan tipten cinsen değil. Ya dışarıdan nakledilen sun dışarıdan taşınıyor. Dışarısı neresi? Cennet. Cennetten nereden alınıyor? Mesela do dolu ırmak var. Ee, Kevser ırmağından alınıyor. İşte biz sana Kevser'i verdik ahat-ı bundan bahsediyor. O ırmaktan, tabii çok hayrı kesir, çok hayırlar verdik. Altında dolu mana var da bir manası da hadis-i şeriflerle de tefsir edilen bir manası da Kevser ırmağıdır. O Kevser Irmağı'ndan bu havuza su dolduruluyor. İki tane oluğu var. Şimdi onu beyan edecek. Bu itibarla müminler ondan içecek. Yani e, bu ümmetin müminleri içecekler. Şimdi burada takva sahibi müminler mi içecekler? Günahkar olanlar da içebilecekler mi? Kebarsa hayır. Yani büyük küçük günahları Olanlar içebilecekler mi? Ee, burada tabii e, izah. Yine bir izah gerekiyor. Bir de ne vakit bu? Havuz nerede? Yani mahşerde hangi aşamadan önce, hangi aşamadan sonra meselesi var? Şimdi buyuruyor ki قَبْلَ دُخُولِ cenneti. Cennete girmeden evvel içecekler. E, bu zaten belli çünkü ondan için ebedi susamayacak buyuruyor. Ee, cennete girdikten sonra zaten Kevser'in ırmağı kür. Yani o havuza e, suyun aktarıldığı mahşerdeki havuza suyun aktarıldığı asıl ırmak Kevser ırmağı. Zaten cennete giren Kevser ırmağına gidiyor zaten. E bir de havuzdan içmek mahşerde özen, özellik. Herkese nasip olmuyor. Cennete gireceklere nasip oluyor. Onun cennete girmeden önce. Fakat e, burada yine e, bir ihtilaf varsa da İmam Gazali'nin itikadının metninde ve e, cennetten önce olduğu icma var. Yani cennetten önce o, olduğu kesin. Ama vebade cevacı sırat, sıratı geçtikten sonra buyuruyor. Yani sıratı geçenlere nasıl? Zaten sıratı geçen cehennemden de kurtulmuş oluyor. Şimdi sıratı geçen cehennemden kurtulmuş oluyor. Cehennemden geçti, sıratı geçtikten sonra diyor. Şimdi burada E, ulema buyurmuşlar ki e, sıratı geçmeden önce midir sonra mıdır? Burada ihtilaf var. Hadis-i şeriflerin metninde sırattan önce mi sonra mı beyan edilmiyor. E, ama e, ondan dolayı bu, bu, bu konuyu yani sırat gömüsünden önce mi içecekler sonra mı geçtikten sonra mı içecekler? Bu konuda Benim bir ilmim yok veyahut da bunda kesin konuşamıyorum, Bunu, bu hususta belli bir itikatım yok yani bu konuda dese bir adam bunun ehl-i sünnet itikatı hiçbir zarar görmez yani. Çünkü sırattan önce midir diye midir? Ehl-i sünnetin inanmayı zaruri gördüğü ve inanmadıkça imanı kabul olunmaz buyurduğu husus mahşerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ait bir havuz olduğu müminlerin onu da içeceği konusudur. Sırattan önce sonra bu konusunda ihtilaf olduğundan ulema beyninde e, onu e, efendim, zaruriyattan kesin şu şekilde inanması gerekir olarak nitelemiyoruz. Şimdi yani say olarak sırattan geçtikten sonra diye e, bildiriliyor. Fakat tabi bazı e, hadis-i şeriflerde de Bir sıralama anlaşılıyor fakat orada orada bir tertip olarak mı zikredildi yoksa efendim e, yaşanacak hadiselerin beyanı bakımından zikredildi. Bu biraz farklı. E, yine say hadis-i şeriflerde Tirmizi sünnenin derivat etmiş. Buradan bir tertip çıkaran ulema vardır. E, o hadis-i şerif meşhur ben de mana veriyordum. Tirmizi de geçen hadis-i Ee, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes sormuş. Enes İbni Malik radıyallahu tealaan Bu hadis sahih hadis. Ee, ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum. Kıyamet günü e, bana şefaat etmesini kendisinden talep ettim. Hazreti Enes 10 sene hizmetine bulunmuş yüce sahibi Ya Resulallah ben bana ne olur şefaat et dedim. Sallallahu aleyhi ve sellem de söz verdi ona. Ene ben bunu yapacağım yani <gülüyor> Allah Allah. Bizim hakkımızda böyle bir hadis olsaydı Yaşamıştık. Şimdi ne kadar mutlu olabilirdik, ne kadar güvende olabilirdik. Gerçi sahabeye giremiş güvenmediler. Öyle olsa da korkuyu elden bırakmadılar ama yapacağım yani Anes buydu. Allah Allah. Şimdi ben o zaman diyor, ya sen garanti sözü aldın. Yine durmadım diyor. Dedim Kultuya Resulallah feynet lubuk. Dedim ey Allah'ın Resulü, sen nerede arayayım mahşer. Bir ayak on kafanın üstüne çıkmış. Adem açamdan beri. Bütün ümmetler orada, peygamberler orada, cinlerde gözükecek orada. Cinler insanların kaç katı hepsi girmiş. Melekler inmiş. Yedi kat gök zaten kaldırılmış. Mahşer kurulmuş. E, kıyamet kopmuş. Melekler orada bu kalabalıkta ben. Şimdi bile dünyadan e, efendim ve bir veda bile ne kadar izdahım oldu yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem. geldiler. Yüz bin kişi yüz on dört bin kişi az mı? Bir kişinin etrafında yani. Yanaşmak zorlaşıyor tabii. E, ben seni nerede arayayım ya Resulallah? E tutupni evvela ma tatlubni ala sırat. Beni ararken ilk arayacağın nokta sırat köprüsü olsun. Sırat köprüsünün başında beni bulursun. Kuldi ben yine yetinmedim. Dedim feynle elke ala sırat. Ya sen sırat köprüsünün üstünde gelip de bulamazsan, sıratın başına gelip de katsana kavşamazsam. O zaman da abim O zaman beni mizanın yanında ara. Mizan, işte geçen derslerde anlattığımız sevapların pır, günahların tartılacağı. Kultü ben yine durmadım dedim. Mizan. Ben senin mizanın yanına gelsem terazi işte bütün kullanan amellerini tartıyor. Fakat acayip bir mizan tabii. Doğu batı arası kadar bir kefes falan. Yani büyük bir olay yani. Orada ya bulamazsam? O zaman bu rıfat lubni indel havdu. Havzu, benim havzu kevserimin başına gel. Orda beni ara feenni la uhtu hadi salat el mawaatina. Çünkü ben bu üç yeri şaşmam. Yani ya salatta ya mezarda ya havuzda. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne iş var buralarda? Kaç kere beyan ettik bunu? Çünkü ümmetinin eee mahşerden cennete sevkiyatını kolaylaştırmakla hızlandırmak için şefaat için bekliyor buralarda. Sırattan geçemeyen varsa tuzayım elinden geçireyim. Mizanda günahları ağır basan, sevabı hafif kalan varsa şefaat edeyim. Sağ tarafını, hasenat kefesini ağır getireyim. Ee, ve Havz-ı Kevser'den içemeyen varsa, kovulan varsa, harareti geçmeyen varsa onu da elimden içireyim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim cümlemiz şefaatlerine nail eylesin. Amir Bu Tirmize hadisine geçiyor. Şimdi bazı ulema buradan bir tertip çıkartmış. Çünkü ilk nerede ara? Bu tertibe göre e, imamı ı e, Gazali Hazretleri'nin bu itikat e, metninde, Kavadül Ak'a de böyle anlaşılıyor. E, ama orada mizanı önce söyledi. Buradaki metinde mizan konusunu önce yaptı. Sonra sıratı yaptı. Sonra şimdi Havz-ı Kevseri yaptı. Fakat bazı alimler demişler ki bu hadis şerifteki sıralamaya bakarsanız eğer tertip içinse tabi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem burada da şu öncedir şu sonradır gibi açık beyan olmadığından bu ihtilaf çıkıyor. Sarı ifade olsa zaten ihtilaf olmaz. Ama bazı ulema demişler ki o zaman sırat öncedir. Peşine mizan geliyor, ameller tatlıyor. Peşine de Havz'dan içmek nasip oluyor. E, bu durumda e, ihtilaf e, yani buradan da kaynaklanıyor. Ve lakin e, mühim olan şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havzı e, mahşerde kurulacak havzı haktır ve gerçektir. Bütün ümmetlerini ondan e, içirecektir. Ancak burada bir izaha mu muhtaç yer vardır. O da şudur ki Şimdi müminler, tam münafıklar mümin geçiniyor, onların nuru mahşerde e, sönüyor, e, tamam onlar mümin sınıfından değildir. Dünya itibariyle Müslümanım diye milleti kandırdıklarında sen de işte tekfir edemiyorsun. Adam camide, cemaatte, şurada, burada. E, şeratın zaruri meselelerini inkar da etmiyor alenen falan. E, i̇şte ya, şüpheleniyorsun, anlıyorsun bir şeyler ama e, kafir diyemiyorsun yani. E, bu tabii Allah'ın dinde kafirliği bellidir onun, onun için, onu konuşmuyoruz. Burada müminlerin de günahkarları var. Demin dediğin gibi bahir günahkarlar, sakair küçük günah istemişler vardır. İşte, fasıklar var, fâhricirleri var, salihleri var, e, e, müttekileri var, takva sahipleri var falan. Şimdi hadis-i şeriflerin ve akait metinlerin zahir ifadelerinden şarihlerin, e, ulemanın anladığı nedir? Ne kadar günah olsa da, imanını kurtarmışsa, Müslüman olarak ölmek nasip olmuşsa, o e, içecek. Havuz ı içecek. Şimdi, e, bir hadis-i şerifte tabii e, e, buyuruyor, ve دُعَنُهُ e, İbn-i Zeyd-i Kayrava'an, meşhur işte maliki ulemasından, o da akaid-i metni er Risale'de. Onda da var. Yine bunlar hep hadis-i şerifler alınıyor. E, bazı ümmetlerim havzuma doğru yaklaşacaklar. E, fakat melekler onları kovacaklar. Defolun gidin sizin bu havuzdan içecek nasibiniz yoktur falan def edecekler. Onlar da böyle sızlanacaklar şey, yalvaracaklar, yakaracaklar. Ama melekler onları kovacaklar. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, meleklere müracaat edecek. Diyecek ki ey Allah'ın melekleri bırakın gelsinler onlar da içireyim. Onlar da benim ümmetlerim. O zaman melekler diyecekler ki e, onlar onlar Ee, senin ümmetlerin e, tamam iman etmişler Müslüman olmuşlar. Hani münafık değiller, hani kafir de ölmemişler Müslüman. Velakin e, işte hel tedri ma ihtesu öyle bir lafız hatırlıyorum. E, senden sonra neler ihtisas ettiler? Ne bid'atler uydurdular? dinin senin dininde ne değişiklikler yaptılar? Sen bilmiyorsun. 13'ün yani biliyor musun e, dolayısıyla onlar bu havuzdan içirilmeyecekler, kovulacaklar. İşte onun için El-i Sünnet metinlerinde e, zaten e, er de geçiyor. ve دُعَنُ مَنْ ve وَغَيَّرَى şerat İslam'ı değiştirenler değiştirenler de işte el Sünnet dışında fikirlere ve itikatlara sahip olanlar o havuzdan kovulacaklar, içilecekler, uzak edilecekler. Burada tabi değiştirenler derken salih amellerini kötü amellerle değiştirenler anlamında değil. Güzel halini kötü halle değiştirenler anlamında değil. Veya kötü ameller yaparak e, işi bozanlar mağaza değil. Bu burada çünkü o zaman ümmetin çoğunda iyi bir amelini bozar kötü amel yapmış olur. E, Veya günah işlemiş olur ümmetin bir kısmı hatta çoğunluğu da kebar büyük günahlar da e, dü, Vakı olacaktır. Olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bunların hepsi havuzdan kovulacaklar dediğim zaman da çok az kimse içebilecek. O manada değil işte. Tebdil ve tahhirin manası nedir? Dinde değişiklik, itikatta. Biz niye bu itikat derslerini önemsiyoruz? Size de Allah razı olsun insanlara dinletin, tebliğ edin, davet edin, adres verin. Cübbeli Hamurcu işte noktativi sitesinde veya YouTube kanalımızda, şurada, bak bu dersleri dinleyin diye birbirinize haber verin diyoruz. Neden? Çünkü itikatta müsamaha yok. Amel olsa günahlar, tevbe kapısı açık, insan ölmeden evvel her yaptığı günah e, sildirebilecek imkana sahiptir yani. Tevbe eder, apçası alır, kuş kulakkı kul hakkı varsa helallik alır falan. Bu, bunlar mümkün. Ama itikattaki e, değişiklik üzere E, bozukluk üzere ölürse yani tabii ki e, 72 frakı dahil eden sapık fırkalardan cennete girecekler var. Girecekler yok diyemeyiz. Ama ilk girenlerle giremezler. Yani azaba uğramadan giremezler. Daha doğrusu çünkü ilk girenden herkes giremez ama yine mahşerden cehenneme uğramadan gecikmeli de olsa arafta da cennete girer yine. Hiç cehenneme uğramayacak arafa girenler. Arafta kalanlar da uğramayacak yani. Bidat ehli yani 72 fırkadan İtikadını efendim zehirlemiş olan 72 fırkadan hangi birinden zehirlenmiş olan itikadında onların bulaşıklığı pisliği olan bir kişi Müslüman yani e, imanı da öldüğünü düşünüyoruz zaten iman söylenini konuşmuyoruz. O eli sünnetten de olsa imansız ölen konu dışında kalıyor. Onların e, onlardan cennete azaba uğramadan cehenneme uğramadan girecek bir kişi yok diyorum Avrupa'nın itikadta müsteittir. Çünkü kullun finnar illavade Hadis e, say hadiste İbn Mace'de vesaire kaynaklarda geçen 72 fırka e, dalalettedir. Bir fırka iadettedir. Yani ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bir el üstet vel cemaat olarak açıkça beyan etti. 72'in dalaleti olduğunu beyan etti. Ve onların küllüğüm hepsi işte orada işaret vardır dedi Muhammed hepsi deyince fert fert hepsi. Yani fert fert istediği kadar ibadetli olsun itikadında pislik bozukluk olan da o ancak ateş baklar. E kafir olsaydı ateş de paklamazdı, ebedi yanartı çıkamazdı. Bu yine imanı kurtardığı için ateş paklar diyoruz. Ama 72 fırkadan, cehenneme uğramadan, azaba uğramadan cennete girecek bir kişi bile yok diyor. Buralardan oralardan da anlaşılıyor işte. Şimdi dolayısıyla Havzı Kevser'den kovulanlardaki mevzu nedir? E, tabii bu sırat ve mizandan sonra olduğu için bu konu. Tabii ki kafir olmadıkları, münafık olmadıkları anlaşılıyor. Ama niçin havuzdan kovuluyor? Bu da bir ilginç mesele. Niçin havuzdan kovuluyor? Dinde bid'at, reform, yenilik, itikadi hususlarda dalalet, sapık görüş uydurdukları için veya uyduranlara uydukları için. Şimdi mesela, havzu u kefsere, mahşerde havuz mavuz yok dese bir adam, İmandan çıkmaz ama ehli Şünneten göre de müslüman olamaz. İmanı kabul edilmez diyor işte anlatsana sen. Ne demek imanı kabul edilmez? Yani ehli şünnetten sayılmaz. Doğru imana malik ve sahip olamaz. Mesela mizana inanmasan diyor zaten mizan hakkında Kur'an'da ayetler de var. Efendim imanı kabul olunmaz diyor. Sırata inansın imanı kabul olunmaz diyor. E, kaç derstir bunları okuyoruz. E, demin dediğim gibi teferruat ayrı bir şey. Hangisi önce, hangisi sonra bulunan? Teferruat. Ama bir insan işte İsa Aleyhisselam gökte yaşamıyor, şu anda ölmüş. İsa Aleyhisselam e, ahir zamanda inmeyecek dese. Ehli sünnet olamaz. Mustafa Kara Tashziniyeti. Mustafa Aleyhisselam'a onu hiç söylemiyorum. Onun zaten Ehli İslam da olamaz. Yani öyle görüşler var ki Kur'an hakkında, hadis sünnetin tümü hakkında. O zaten hiç İrab'da mal yok. Şimdi Mehmet okuyan Mucizeleri dünya kadar mucizelerin inkar ediyor. Efendim Miraç meselesinde e, Mescid-i Aksa'nın Filistin'de Kudüs'teki mes Mescid-i Aksa işte Mekke'de olabileceğinden tut. İşte efendim e, İbrahim Aleyhisselam'ın Dört kuş, Kur'an'da geçen dört kuş meselesinin ölü kuşlar olmadığından tut. E i̇şte Meryem Validemiz'den haşa çift cinsiyet olmasından tut. Yani acayip mucizelerin inkar ediyor falan. Gerçek. Öyle bir durumda ki yani bir E şimdi bunlar ne yapıyor? Dini değiştirmiş oluyorlar. Allah ve Rasulü'nden gelen İslam'ın saflığını bozmuş oluyorlar. Onun için havuz kevserden bazıları kovulacak. Tabi o da Müslüman olarak ölüp de imanlı çıkabilirse, yoksa bu itikatlarından dolayı Müslüman sayılırlar mı, imanlı ölebilirler mi, Ahirette Müslüman çıkabilen bu ayrı bir konu. Çünkü bu kadar bozuk itikadlı adam nasıl imanlı kurtulacak? Ehli sünnet adam itikadı düzgün, Amel bozukluğundan bile son nefeste imanını kaybetme tehlikesi var. Nerede kaldı ki bu kadar itikat bozukluğuyla beraber? Onu amel de kurtaramaz yani. istediği kadar namaz, oruç, zekat yapsak. Bunlar çok ciddi meseleler. Onun için buradaki tebdil ve tahir değişiklik yapmak dinle ilgili, itikatla ilgili. Yoksa namaz kılıyordu, bıraktı bir zaman. Oruç tutuyordu, tutmadı. Sonra haçya gitti, sonra geldi. E yine günahlara, zinaya, eşkiye düştü falan. Haccı bozdu falan. Sevabını iptal ettirdi falan. Bu gibi değişiklik, ameldeki değiştirmeler, iyiyi bozup kötüyü seçmeler falan. Bunlar Havzu Kevser'den adamı kolturmaz. Ama itikatta tebdir ve tağır oldu. Çünkü Sayı hadiste böyle geçiyor. Buradaki şerlerde de o hadisi almamış. Ne, ilk mesajını. Yani kendi birikimimden onu söylüyorum. Meleklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e cevabında Ee, onları da bırakın gelsinler içireyin. Onu bir bakalım bul, bulamayayım hocam söyleyeceğim. Küçük bir sitede falan bir baksın. diye olacak da. El Havz'da olsun tabii de. Sanki Usayhabi. Usayhabi diye bir şey hatırlıyorum. Onlar da benim ümmetçiklerim manasına geliyor. Yani e, ne kadar şey de olsalar yani benim ümmetim hani iman etmişler falan. İşte, ama sen biliyor musun? Sen de arkandan Sen arkandan deyince yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında Muhtezile diye bir şey çıkamadı, hariciler çıkamadı. Vehhabi çıkamadı, şia çıkamadı, Resulullah'tan sonra bütün bu ihtaslar. İhtas demek işte muhtez bidat demek yani. Ve kulli muhtezin bidatun. Dinde itikadi konularda sonradan çıkarılan her şey bidattır. Ve kulli bidatun dalaletun. Her bidat sonradan çıkarılan yeni fikir, yeni inanç, reform dalalettir. itikat bazında, iman bazında, din din hükümleri bazında. Olsa dalalettir, sapıklıktır, yoldan çıkmaktır. Kul dalaletin finnâr. Her dalalet, felaket ateşte sonuçlanacaktır. Cehennemin dibini boylayacaktır. Çünkü bit'atı elinden onun için hiçbiri cennete direkt gidemiyor yani. Mutlaka finnar Bit'at ihtas ettiği için, din reform çıkarttığı için cehenneme uğracak Evet. E, o kaynak... Demek evet Buhari hadisinde çıktı. Ee, efendim, e, o, melekler ne diyecekler hocam? İnneke la tedri ma ahdesu ba'dek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin cevabı. Senin ardından onların dinde ne reformlar, ne bid'atler çıkarttıklarını sen bilmiyorsun. De onun için sahipleniyorsun, gelsinler ümmetim diyorsun. O zaman ben de buyuracağım ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem uzak olsunlar o zaman Irak olsunlar o zaman havzumdan kovun o zaman onları. Sahiplenmeyeceğim buyuruyor çünkü pitahat ya itikadında yenilik reform olanlardan uzak dur. Aslandan kaçtığından daha fazla kaç. Aslanın zarar vermesi muhtemeldir ama bunların senin dinine imanına zarar vermeleri muhakkaktır. Biz size ne anlatıyoruz ya? Ömrümüz hayatımız şöyle sünnet hassasiyetiyle geçti. Amel kurtarmaz diyorum sana ya. Dünyayı fakiri sadaka hıcakata bolsan kurtulamazsın ya. İtikad bozuksa hiçbir hayrın kabul olmaz. Onun için eee havzu kevserle ilgili konuda bu şekilde e, beyan edilmiş oluyor. Şimdi e, havzu kevser'e inanmak iman esaslarından E, zaruriyattan çünkü mütevatir hadislerle sabit olduğundan mane mütevatir olduğundan e, ama e, vel imanu bil havzi mukaddemen yekunu ev yetekharu buyurmuş bazı hakait metinlerinde yani işte benim sırattan önceydi veya sırattan sonraydı bu gibi e, hususlar iman esaslarına taluk etmez ama Havzu Kevser'in mutlaka maaşerde kurulacağı e, inanılması gereken meselelerden sıf buna inanmasa bile bir daha olur ya Evet şimdi cennete girmeden önce onda icma var onda kesin. Ve madde cevazına sıratı geçtikten sonra bu da e, ekseriyet itibariyle esahül akval olarak zikrediliyor. E, Menşer'i beşte hadisi okumuştum da şimdi İmam Gazze'nin hakaet meddini okuyorum yani. Tekrar zannetmeyin. Menşer'i be kim içerse müne ondan. E, şarbeten bir şerbet. Şerbet Türkçe Bir içiş. Yani bir içimlik. İşte efendim Biyüdüm iki yüdüm üç yudum neyse işte. La yazma o susamayacak. Bahda ha o şerbete gidiyor ha onun için müvenez. O içişten sonra ebe sonsuza kadar susamayacak. Evet. Arduğu o havuzun arzı. Arzı eni yani. Ondan sonra. En zaten bu kadar olursa boy ondan uzun anlamına geliyor. Anladın mı? Çünkü ekseriyetle arz ve tul meselesinde, en boy meselesinde en daha az olur, boy daha uzun olur. Değil mi? Şimdi benim enim ne kadar? Şuradan şuraya kadar. Ama boyum 1.65. Ama enim yani bir metre etmez, yarım metre hancı edecek. Demek ki eni öyle olursa boyunu sen kıyas et. Anladın mı? Onun eni Mesir Adülşehir'in En atlı, hızlı koşan atla giden bir aylık e, yol katetse ancak dolanır etrafı. Eşet tübeyadan e, beyazlık bakımından daha kuvvetlidir minelle beni sütten ve ahla daha tatlıdır aseri baldan. Havlu bu hadis değil. Bu hadislerden alarak İmam Gazali Hazretlerinin itikat metnini konuşur. Demin okuduğum hadis metniydi. Havlu onun etrafında vardır. Ebariku İbrikler. İbrik Türkçeleşmesi işte abdest aldığını kurtlu olan, kulbundan tutuluyor da işte abdest alınıyordu evvelce bu musluklar yokken. Yani bu musluklar çok akıyor zaten. Bir açıyorsun şarşur, acayip israf oluyor. Keşke yani e, israfı da önlemek ve e, sünnete tam ittiba bakımından keşke insan ibrikle abdest alsa şu anda bile musluk varken bile çok daha israftan uzak ve sünnete ittiba üzere olur. Çünkü musluklar acayip bir şey. Açtığın anda bir şar bilmem ne onu e, şey ne kadar Yani iki kolunu yıkarsın o suyla yani bir kere yıkayacak suyla açılıyor çok at, akıyor birden. Böyle bir dengesizlik var yani tazik falan. Efendim ibrikler var. Ne, ne kadar ibrikler? Ee, adeden nücum. Adedü adedün nücum diye de bir şey var. Metnin bir öyle metnin bir öyle. Adedu onun sayı ade e, adedü onların sayıları adedün nücumi e, gökteki yıldızların adedincedir. Eğer ade dua yoksa o zaman adeden nücumi demeli. Bir adedidir, bahas fonda mensup olur. Ee, yıldızların adedincedir. Sayısı o kadar çoktur. Buyuruyor. E, fihi, o havuzda vardır. Mizabani, iki tane oluk. Oluk ne demek? İşte havuza ne dedim sana? Ya alttan kaynıyorsa havuz olur, göl olur, gölet olur. Alttan kaynamaza havuzun içine su dışarıdan taşınarak gelir. O da işte oluklar varsa kanal. Bir kanaldan iki kanaldan işte kaç kanaldan su veriyorsan basıyorsan içine su gelir. Fiyha havuzda vardır mizabani iki tane oluğu var. Cusabani onlar da dökülüyorlar o. E, o havuza gelen su dökülüyor yani. Döküm işlemi yapılıyor manasına. Oluk olup dökülmüyor. Oluğun içine Yusab Bani yani Oluğun içine su dökülüyor Onun için tesniye olarak söylüyor Yani içine Yusab Bani Yusab bu Yusab Bani yani Döküm yapılıyor İçine efendim Mine nereden o e, kanal e, Bulmuş su nereden Akıtılıyor Minel Kevseri Kevserden Kevser neydi e, Cennetteki Bir ırmağın adıdır Kevser esasen cennetin içinde bulunan bir ırmağın adıdır. Dolayısıyla mahşerdeki havuzat dolan su da cennetteki eşini cennete girmeyecek adama cennetin suyunu dışarıda verirler mi? Onun için havuzdan içebilen cennete kesin giriyor. Onda daha bir şüphe ve tereddüt kalmıyor. Kevser'den o e, havza İki oluktan sular dökülüyor. Burada da görmüştüm olukların e, birisi efendim altından işte altın oluk var ya şöyle, Kabe'de de var işte altın oluk. tabi o dünya altından, Toprağın altından çıkmış kirli maden. E, tabi bu cennetin altını yani. Öyle toprağın altından falan çıkmış değil. Özel kudretten yaratılmış. Halis altın. E, bir şey e, ne, oluğun biri altından Mamul, öbürü gümüşten. Allah Allah. Bu altınla gümüş. Allah para olarak bunları yarattı. İkisini yani en değerli olarak onları yarattı. Ee, efendim burada metin e, bitmiş oldu. E, Bense size şerhten bir e, İsa Aleyhisselam'a gönderilen vahiylerden birini okuyarak bitiriyorum. allah Teala İsa Aleyhisselatü Vesselam'a e, çok vahiyler gönderdi tabi. İncili İncil-i Şerif sadece İncil'i göndermedi ki İncil'in kitabın dışında da çok bayiler gönder. Ve esasen vahyettikleri ağızda arasında Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve vasfederken, tanıtırken e, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de söylüyor ellediğini. Eee yetebir olar söyledi. Resulennabiyyel ummiyyi allazi yecidunhu maktuban 'andhum fit i̇ncil Tevrat'ta da İncil'de de ismini, sıfatını buldukları, tarifini okudukları o resul-i uyanlar diyor. Dolayısıyla Tevrat'ta, İncil'de ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Ümmetin amelleri hakkında Cennetteki makamlar hakkında işte efendim dünyada ahiretteki halleri hakkında çok malumat verilmiştir İsa Aleyhisselam'a gönderilenlerden birinin buyurur: buyuruyor <gülüyor> لَوْحَوْضُن Benim <gülüyor> ahir zamanda göndereceğim Ahmet isimli peygamberim Biliyorsun İncil'de Ahmet olarak geçiyor eh, Ahmet isimli peygamberimin havzu vardır اَبْعَدُ مِنْ Mekkete تَيْلَى مَطْلِحِ الشَّمْسِ Onun havzu ne kadar mesafededir? Mekke'yi bazal, Mekke'den tut, güneşin doğduğu noktaya git. Mekke'lere güneşin doğduğu, yani tam doğduğu son nokta yani. O aradaki mesafe kadar ondan da uzak. Yani ondan da uzak ne demek? E, çapı ona göre, eni boyu ona göredir. Fî âniyetül misli adedi nücûm sema. Gökteki yıldızlar adedi yani sayısını ancak Allah bilecek kadar fazla. Kapları, çanakları var etrafında içmeleri için. Ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, içirmesi için. Dört halife dört köşesine geçecek. Dört halifenin içirmesi için. Tabii bunlar ben diğer e, rivayetlerden e, söylüyorum. velev <gülüyor> <gülüyor> o havuzda var levnü külli şarabil cenneti. Cennetteki ne kadar ırmak varsa baldır, şaraptır. Tab sarhoş etmeyen şarap. O zaman süttür, ne, kevserdir. Ne kadar cennet şarapları varsa içecekleri, şarap içecek demek yani. Ee, i̇çecekleri varsa hepsinin renginden o havuzda renk var. Ve ta'amu kulli simari cenneti. Cennette ne kadar meyve var, yemiş var, ürün var. Oho, dünyada ne kadar var da kimse sayısını tam bilmez. Her köyde başka bir şey yetişiyor. Cennette ne kadar var? Sonsuz. Cennette ne kadar meyve var, ürün var. Hepsinin, hepsi kadar, hepsinin tadından o havuzun, kevsenin şerbetinde tat var. Her renkten renk var, her zevkten tat var. Diye İsa Aleyhisselam'a e, yaptığı vahiyler arasındadır. E, bu da iman etmemiz gereken eğr Sünnet hususunda Ee, i̇nanmadan imanımızın kabul olunmayacağı el i sünnet sayılamayacağımız hususlardan birini de böylece e, İmam Gaza Hazretlerimiz beyan etmiş oldu. Şimdi bundan sonraki haftaya çarşamba dersimize inşallah e, hesaba inanmak, işte hesaptaki münakaşalar, musamahalara inanmak, cennete hesapsız gireceklere inanmak, mukareplerin durumunun beyanı işte e, vesaire... artık cennete cehenneme doğru geliyoruz. Allah cümlemizin akıbetini cennete iltihak eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala ve ve sellem.